İlim ve hoşgörüyle bezenen bir Selçuklu Beyliği, Artuklular. Yusuf Kara Osmanoğlu. Yeni bir coğrafyada yeni bir kuruluş. Selçuklu zamanında, 12. asır başlarında Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır, Mardin, Hasankeyf, Silvan, Kızıltepe, Nusaybin, Dara, Harput ve Halep coğrafyasında hakimiyet kuran Artuklu Beyliği, Oğuzların diğer boyundan olup adını Alparslan ve Melikşah'ın büyük kumandanlarından Artuk Eksuk Bey'den almıştır. Artuk Bey, Alparslan'ın Anadolu'nun fethiyle vazifelendirdiği kuvvetlerin içinde bir komutan olarak bulunmuş, diğer Selçuklu komutanlarıyla birlikte önemli vazifeler üstlenmiştir. Kaynakların ittifakla belirttiğine göre akıllı, kudretli ve kahraman bir insan olan Artuk Bey, Melikşah zamanında da, Önemli görevler üstlenmeye devam etmiş, önce Hulvan'a tayin edilmiş, sonra Bahreyn seferine gönderilmiş, akabinde de Diyarbakır'ın fethinde vazifelendirilmiştir. Artuk Bey vefatına kadar Doğu ve Güneydoğu'da Selçuklularla bağlantılı olarak hep sahnede olmuştur. Ölümünü takip eden yıllardaysa Oğuzları İlgazi ve Sökmen'in liderliğinde yeni bir devlet kurulmuştur. Teşkilat Yapıları Artuklular, Güneydoğu ve Suriye'nin kuzeyinde Haçlılara karşı bölge hakimiyetinin korunmasında büyük hizmetler etmişlerdir. Artuk Bey'in vefatından sonra devlet, oğulları Sökmen, İlgazi ve Belek arasında eski Türk devlet geleneklerine göre üçe bölünmüştür. Dolayısıyla İlgazi ve Belek'in bütün gayretine rağmen devletin siyasi ve hukuki birliği sağlanamamıştır. Burada eski Türk devletlerinde var olan siyasi egemenliğin şehzadeler arasında taksim geleneğinin bir şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz. Daha çok Büyük Selçuklu Devletine tabi olduklarından devlet teşkilatı, müessesesi ve idare tarzı bakımından tamamen onlara örnek almışlardır. Yani bu yapılanma Selçuklu Devlet Teşkilatı'nın bir devamı gibidir. Artuklu liderleri hükümdarlı kunvanları olarak daha çok Emir, Melik Sultan, Melikul Umera, Kutbuddin, Necmuddin gibi İslami kültür ayet isimleri tercih etmişlerse de, Orta Asya geleneğinden Alp, Sagun, İnanç, Kutlu ve Yavgu gibi unvanlarla İran geleneğinin bir yansıması olan Pehlivan-ı Cihan ve Hüsrevi İran gibi sıfatları da kullanmışlardır. İdari Anlayışları Selçuklu tarihi ve bölge coğrafyası açısından önemli bir misyona sahip Artuklular, bu coğrafyada üç asırdan fazla hakimiyet kurmuşlar ve bölgelerinin sosyal, kültürel hayatına damgalarını vurmuşlardır. Yönetimleri altında Türkler, Kürtler, Araplar başta olmak üzere Ermeni, Süryani, Yahudi ve Rumlarla birlikte Batıniler, İsmaililer ve Yezidiler de yaşamıştır. Artuklular, bütün İslam Türk devletlerinde görüldüğü şekliyle bu unsurların kendi lisanını konuşmasına, kendi din ve mezheplerine göre ibadetlerini yapmasına imkan vermiş ve bu hoşgörü anlayışını asırlarca yaşatmıştır. Öyle ki gayrimüslimleri himaye etmiş, onların kalplerini kazanmıştır. Tarihleri boyunca topraklarında yaşayan milletler için adalet ve barışın sembolü kabul edilen Artuklu Beyliği, belki de barış içinde bir arada yaşamanın en güzel örneklerinden birini vermiştir. Çeşitli din, mezhep ve etnik kökenlere sahip topluluklar üzerinde hakimiyetlerini tesis eden Artuklu hükümdarlarının Müslüman olmayanlarla münasebetleri bu açıdan önem arz etmektedir. Onlar... Müslüman olmayan unsurlara siyasi, ekonomik ve dini konularda adaletle yaklaşmayı esas almışlar, diğer İslam toplumlarında olduğu gibi dinler arası anlayış ve saygı diyebileceğimiz hoşgörüyü tesis etmeye çalışmışlardır. Bu anlayışın neticesi olarak Müslüman halk da farklı din ve mezhepten olanlarla iyi diyaloglar kurmuş ve onlarla barış içinde bir arada yaşamıştır. İcraatlarıyla İslam dünyasında hayranlık uyandırmış Artuklular günümüze kadar bölgede varlığını devam ettiren hatırı sayılır bir gayrimüslim nüfusun varlığını korumasında da pay sahibidirler. Yani Artuklu coğrafyasında etnik bir ayrılık mevcut değildi. Bunun yanında Sökmen, İlgazi, Belek ve diğer Artuklu hükümdarları büyük Selçukluların en zayıf zamanlarında bile onlara sadık kalmışlardır. Kendilerini Selçuklu'ya karşı tahrik eden ve onlarla karşı karşıya getirmeye çalışan hiçbir dış müdahaleye fırsat vermemişler ve bunu bir prensip olarak benimsemişlerdir. Dini Hayatları Artuklular, hükmettikleri yerlerde İslam'a çok büyük önem vermiş ve ehl-i sünnet çizgisine bağlı kalmaya özen göstermişlerdir. Onların sosyal, siyasi ve kültürel hayatlarında dinin güçlü varlığı hep kendini hissettirmiştir. Sultanlar ve devlet adamları da Müslümanca ve zahidane bir hayat tarzını gayet edinmişlerdir. Hakkın rızasını kazanmak onların en büyük ideali olmuş ve hayatlarını bu ideale adamışlardır. Dini ve ictimai hayatı canlı tutmak için sınırları dahilindeki hemen her yere cami ve medreseler yaptırmışlar. Bunların yaşaması için de geniş vakıf zincirleri kurmuşlardır. Ulema ise sahip olduğu yüksek statüyle cemiyetin ilim ve din alanındaki ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli roller üstlenmiştir. Dolayısıyla o bölgenin insanı İslam âlimlerine özel bir saygı göstermiş ve bu saygı günümüze kadar hiç eksilmeden devam etmiştir. Denilebilir ki Artuklu Beyliği meşruiyetini İslam'dan alan bir siyasi yapılanma oluşturmuş ve manevi otorite olarak da halifeye bağlı kalmıştır. Artuklularda Örf'te de devlet yönetiminde önemli bir yer tutmuş fakat örfün İslam'a uygunluğuna ciddi özen gösterilmiştir. İlim ve Kültür Anlayışı İlme ve ilim adamına sahip çıkma, ülkeye ilim müesseseleri kazandırma, Artuklu hükümdarları için önemli bir hedef olmuştur. Öncelikle hakim oldukları coğrafyada bir medeniyet semini oluşturma adına çalışmalara başlamışlar ve ülkeyi cami, medrese, imaret, zaviye, hastane, köprü, kervansaray ve kalelerle süsleyerek bir medeniyet diyarı haline getirmeyi başarmışlardır. Artuklu mirası birçok eser bugün hala ayakta durmaktadır. İlim müesseseleri ve yetişen ilim adamları, İlmin yükselmesinin alimlerin himayesi ve kurumların inşasıyla olacağını çok iyi bilen Artuklu hükümdarları öncelikle ilim ve kültürün himayesine vazifeleri saymış bu hususta hiç ihmal göstermemişlerdir. Medreselerin bir medeniyetin inşa ve devamında asli unsurları olduğunu düşünerek hareket etmişler, başta Diyarbakır olmak üzere Mardin, Meyya Farkin, Koçhisar ve Hasankeyf gibi büyük merkezlerde ilim adına gerekli kurumları inşa etmişlerdir. Bu kurumlarda başta tıp, matematik, felsefe, mühendislik olmak üzere ilmin bütün branşları okutulmuştur. Mardin fethedildikten 10 yıl sonra bir ilim ve kültür merkezi haline gelmiştir. Anadolu'da ilk medreselerden birinin Mardin'de kurulması ve El-Cezeri gibi bir ilim adamının o devirde yetişmesi Artukluların ilme verdikleri değerin bir göstergesidir. Artuklularda Ticaret ve Ekonomi Artuklu hükümdarları ticari ve sosyal hayatı canlı tutmak için ülkeyi çarşı, kervansaray ve köprülerle donatmışlardır vergileri düşük tutmayı genel politika olarak uygulamışlar, dolayısıyla komşu ülkelerden göçler olmuş ve Artuklu egemenlik alanlarında ekonomik hayat diğer ülkelere nazaran daha çok canlanmıştır. Devlet bu ticari canlılıktan ciddi gelir elde etmiş, Mardin yakınlarındaki Koçhisar zamanla milletler arası bir pazar haline gelmiştir. O günün zor şartlarında bu kadar büyük yatırımların yapıldığı ve bütün bölgeye örnek teşkil eden bir coğrafyanın Bugün ekonomik, kültürel ve siyasi sıkıntılar içinde olması ne kadar da düşündürücüdür.